Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma ba'd Biz geçen dersimizde Allah azze ve celle'nin izniyle emirlerin, komutanların mücahit üzerindeki hakkını anlattık İtaatin vacipliğinden söz ettik İtaatin sınırından söz ettik. Emire nasihat etmenin gerekliliğinden söz ettik. Emire saygının, sevginin gerekliliğinden söz ettik. Bugünkü dersimizde ise kitabımızın içerisinde dağınık şekilde bulunan, yani konu boyunca dağınık halde bulunan bu yani konu bütün kitapta değil. Sadece bizim işlemiş olduğumuz konuda, yani emirin mücahit üzerindeki hakkı konusunda dağınık olarak bulunan maddeleri e, zikredeceğiz inşallah başlık olarak da itaate göre insanlar itaate göre insanlar diyeceğiz şimdi e, biz hepimiz biliyoruz ki konumuza girmeden önce inşallah e, Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de aslında küfürden daha ziyade kafirlerden daha ziyade bir konuya dikkat çekmiştir o da nedir? O da nifak konusudur. Hatta Allah azze ve celle demiştir ki: "Asıl düşman onlardır. Onlardan sakın." diyerekten Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu konuya dikkat çekmiştir. Yine mesela Allah azze ve celle herkesin azabı bir yana, münafıkların azabının ateşin en alt tabakası olduğunu zikretmiştir. Öyle değil mi? Yalnız Kur'an-ı Kerim bunu söylerken biz biliyoruz ki nifak içsel bir hastalıktır. Yani nifak açığa çıkan bir şey değildir. Bir insan kendi için dışarıdan Müslümanlara göre Müslümandır ama iç dünyasında kendisi e, münafıktır. Peki bu kadar önemli bir durum. Bu kadar e, düşmanlığı kuvvetli düşman. Peki biz bunu nasıl bileceğiz? Veyahut da böyle gizli bir şey insanın da insan olarak düşme ihtimali söz konusudur. Yani mesela bizler de Selef'in en çok korkmuş olduğu şeylerden bir tanesi neydi? Münafık olmaktı öyle değil mi? Hatta demiştik e, Bukhari İbn-i Ebi Müleyke'den, ben 30 tane sahabe gördüm, her biri kendinin münafık olduğundan korkuyordu, ee, diyor. Mesela, 30 tane sahabe gördüm, her biri kendi nefsinde nifaktan ve münafıklıktan korkuyordu, diyor. Her biri kendi nefsinde nifaktan ve münafıklıktan korkuyordu. Niye, bunun sebebi nedir? Yani selefim bu kadar, nifaktan korkmasının sebebi, çünkü bu gizli bir hastalıktır. Ve çoğu insan münafık olduğunun farkına bile varmaz. Ve şeriat da özellikle bu hastalıktan insanları sakındırmıştır. Lakin, lakin şeriat münafıkların bazı alametlerini zikretmiştir. Hem çevrede olup da Müslümanların biraz daha temkinli olması gereken hem de her Müslümanın kendi nefsini ve kalbini bu özellikleri sürekli kontrol ederekten kendi nefsini ve kalbini ''Acaba münafık mıyım? Nifak alametleri bende var mıdır?'' ''Münafıklık başlangıcı bende söz konusu mudur?'' gibi kontroller yapması için Allah Azze ve Celle münafıkların özelliklerini zikretmiştir. Bizim konumuz da bu kıstasların en başında gelenlerdendir. Yani itaat mevzusu emirlere itaat, emirlerin hakkını hukukunu bilme, emirlerin hakkına, hukkına riayet etmek, Kur'an-ı Kerim'de münafıkların kendisiyle ön plana çıktığı ve münafıkların kendisiyle tanıtıldığı mes'elelerden bir tanesidir. Yani öyleyse hem çevremiz için, hem kendimiz için, kendi nefislerimiz için bakıp da kendimizi kontrol edebileceğimiz bir kıstastır aynı zamanda bizim için. Yani itaate göre Allah Azze ve Celle insanları tasnif etmiştir münafıkların itaat anlayışını, münafıkların itaate bakış açısını, münafıkların neden itaat etmediklerini ve itaatin e, neyle e, imanın neresiyle bağdaştığını Kur'an-ı Kerim'de zikrederekten bize böyle bir ölçü de aynı zamanda vermiştir. Her birimiz kendimize bakarız. Yani bizim itaat anlayışımız ve bizim emir anlayışımız Allah'ın övdüğü müminlerin emir ve itaat anlayışı mıdır? Yoksa Allah azze ve celle'nin yerdiği, kınadığı münafıkların Emir ve itaat anlayışı mıdır diye. Bir yani birinci madde emirlere misli misline itaat etmek. Emirlere misli misline ne yapmak? Emirlere misli misline itaat etmek. Çünkü sahabe topluluğunun itaat anlayışı buydu. Yani emir kendilerine neyi emretmişse ona misli misline ne yapmak ona misli misline. E, itaat etmek. Ne ifrata ne de tefrite gitmemek. Yani ne emirin e, memura emretmiş olduğu emiri eksik bırakmak, yarım bırakmak, önemsememek ne de emirin emrettiğinden fazlasını yapmak. Öyle değil mi? Misli misline iman etmek e, mis Estağfurullah. Misli misline itaat etmek nedir? E, Müslümanların özelliklerindendir. Bakın e, bu konuda mesela e, Sahabeler seferdeyken Hazreti Ömer Hazreti Ömer Abu Ubeyde'ye haber yolluyor. Halid İbn Velidi diyor görevden al ve malının yarısını da al. Halid İbn Velidi görevden al ve onun malının elinde bulunan malın da ceza veriyor. Yarısını ondan ne yap? Yarısını al. Ebu Ubeyde Halid'i görevden alıyor. Halid'e diyor ki iki ayakkabının birini çıkar ver. Ayakkabının tekini çıkar ver. Çünkü diyor Ömer bana emretti diyor. Halid hemen ayakkabısının tekini çıkarıyor. Diyor ki ben şüphesiz ki müminlerin emrine itaat ettim. i̇bn Kesir Kesir bidayede naklediyor. Bakın dikkat edin. Emredenin etmiş olduğu emir o emri alanın uygulaması ve o emre muhatap olan Müslümanın da göstermiş olduğu tavır. Yani Ebu Obeyde'nin tavrı ve Halid'in tavrı gerçekten bize örnek olması gereken bir tavır. Yani onların itaat anlayışı bu. Emir neyi ne şekilde itaat emretmişse, halife, komutan neyi ne şekilde emretmişse o şekilde yapmak ve o şekilde uygulamak. Yani mesela ya bir ayakkabıyı alsam ne olur veya almasam ne olur? Değil. Bana bütün malının yarısını al, ayakkabı da onun malıdır. Ben onun tekini alırım neyi? Ben onun tekini alırım mefumu. İşte bu nokta, yani bu emisli misine itaat etmek e, meselesi, özellikle çok e, yani bu bir ahlaktır ve bu ahlakın da Müslümanlarda oturması gerekir. Bu iki türlü de yanlıştır. Yani hem emirin söylediğinde yan, eksik bırakmak da yanlıştır hem emirin söylediğinden fazlasını yapmak da nedir? Emirin söylediğinden fazlasını yapmak da yanlıştır. Mesela bazı kardeşler belki bazen emir bir şey emrettiği zaman bunu daha güzel yapmak adına veya halife emrettiği zaman veya bir komutan emrettiği zaman bunu daha güzel yapmak adına daha fazlasını yaparlar. Oysa bu yanlıştır. Emir neyi emretmişse onu ne yapmak gerekir? Onu misli misline yerine getirmek gerekir. Ne arttırarak ne de eksilterek. Çünkü fazlasını yapmaya alışmış olan bir adam hayati bir mesele arz eden bir durumda, hayati bir konum hayati bir konumda, yani çok önemli olan bir meselede ve kendisine emredilen insana da tüm bilgilerin değil de çok kısıtlı bilginin verildiği yerlerde fazla bir şey yaparak bu ahlakta olan bir adam ne yapabilir? İşi eline yüzüne bulaştırabilir. İyilik yapayım derken kötülük yapabilir. Nedir asıl olan? Asıl ne arttıraraktan, ne eksilterekten misli misline ne yapmaktır? itaat etmektir. Yine Abdullah ibn Cahş'ın seriyesi de bunun neyindendir? Örneklerindendir. Resulullah onu seriyesiyle beraber müşriklerin üzerine yolladığı zaman ne yaptı Resulullah? Ona bir mektup verdi. Falan yere gelmeden önce bu mektubu açma dedi. Falan yere geldikten sonra aç ve arkadaşlarına ne yap? Arkadaşlarına mektubun içinde olanı arz et dedi. Abdullah ibn Cehş ne yaptı? Abdullah ibn Cehş bunu aldı. Bu mektubu aldı. Yanına bu mektubu yanına aldı. Ta oraya kadar açmadı. Oraya gelince açtı. Ve arkadaşlarına ne yaptı? Ve arkadaşlarına bu mektubu arz etti. Bu nedir? Bu Abdullah ibn Cahş'ın neyini gösterir? Misli misline itaat anlayışını gösterir. Yani açsam ne olur ki mesela? Yani baksam ne olur ki? Zaten komutan ben değil miyim? Zaten iki gün sonra açmayacak mıyım? Şimdiden açsam ne kaybederim ki? Gibi söylemlere ne yapmadı? Gibi söylemlere girmedi. Kendisine ne emredilmişse? o emri olduğu gibi yerine getirdi ve Resulullah'ın zikretmiş olduğu mesafeyi kat edip zikrettiği mıntıkaya ulaştığı zaman da ne yaptı? açtı ve okudu. Bu birinci mesele. İkinci meselemiz ise emire hem zahiren hem de batinen itaat etmek. Yani bu teslimiyeti gösterirken haram olmayan şeylerde misli misline itaat ederken hem zahiren hem de batınına ne yapmak hem de zahiren hem de batınına bunu yerine getirmek. Ve bu müminler ile münafıkların Kur'an içerisinde birbirinden ayrılmış olduğu nedir? Birbirinden ayrılmış olduğu noktadır. Müminler kendilerine bir emir ile emredildiği zaman zahiren ona boyun eğip itaat ettikleri gibi iç dünyalarında da bunu kabullenen, iç dünyalarında da bunu ne yapanlardır, bunu yerine getirenlerdir. Çünkü onlar hiçbir şahsa kendi kafalarından itaat etmezler. Onlar yapmış oldukları itaatin Allah'a ve Rasulüne itaat olduğunu, haram olmadığı müddetçe her halükarda ecirlerini aldıklarını bildikleri için onlar için nedir? Zahiri ve batini bir sıkıntı söz konusu değildir. Velev kendilerine emredilen şey onların zoruna giden, hoşuna gitmeyen bir emir olsa bile. Ama münafıklar böyle değildir. Münafıklar ya itaat etmezler, zaten bizim konumuz şu anda bu değildir, veyahutta dışarıdan itaat edeceklerini söylerler. Emir geldiği zaman kafa sallarlar ama iç dünyalarında bu emirleri kabul edemezler. Bu emirleri içselleştiremezler. İşte bu da nedir? Bu da münafıklığın özelliklerindendir. Niye? Çünkü Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: veya yekuluna taa'ah ve Onlar itaat edeceklerini söylüyorlar. Bunlar kim? Bunlar münafıklar. Ve iza darazu min indike bayta taife minhum gayra allazi Ama senin yanından çıktıkları zaman onlardan bir taife, onlardan bir taife senin söylediğin şeylerin dışında bir şeyleri ne yaparlar? Söylemeye, yazmaya, çizmeye, karalamaya başlarlar. Oysa Allah onların ne yaptığını bilendir. Nisa suresinde Allah bize münafıkların özelliklerinden bir tanesini anlatıyor. Münafıkların özelliklerinden bir tanesi nedir? Onlar zahiren itaat ettik derler. وَيَقُولُونَ طَاعَهُ Biz itaat edeceğiz derler. Lakin senin yanından çıktıkları zaman ne yaparlar? Onlardan bir taife, yani o itaat ettiklerine söz veren taife, senin söylediğinin dışında bir şeyler söylemeye başlarlar. Ya pratik olarak o da teori, teorik olaraktan bu emri ne yapamazlar? Bu emri kabul etmezler aslında. Oysa Müslüman nedir? Oysa Müslüman emrin mahiyetine bakar. Emir haram olan bir şey midir? Değil midir? Eğer değilse benim bu itaatim Rasûl'e, Rasûl'e itaatim Allah'a itaattir diyerekten itaat ederler. Lakin münafıklar ya itaat etmezler veyahut da itaat edeceklerine dair söz verirler. Hiçbir problem yokmuş gibi kafa sallarlar ama kendi o emirle baş başa kaldıkları zaman iç dünyalarında onu kabullenmek, onu istenilen şekilde yapmak konusunda ise problem yaşarlar. Bu her Müslüman içinde nedir? Bu her Müslüman içinde bir kıstastır. Çünkü bu münafıkların özelliklerinden bir özelliktir. Yani Müslümanın emir anlayışı, itaat anlayışı İslam'ın öngördüğü gibi midir? Yoksa hastalıklı bir anlayışa mı sahiptir? Bunu anlayabilmesi için kendi nefsini arz edebileceği nedir? Bir kıstastır bu zikretmiş olduğumuz şey. Yine başka bir mesele münafıklarla Müslümanların Birbirinden ayrıldığı nokta burada. Müslümanlar her bir mes'elede emirlerinden izin alırlar. Münafıklar ise, kendinde nifakı bulunduran insanlar ise sıvışmak onların ahlakıdır. İzin almak değil, gizlice iş yapmak. İzin almak değil, sıvışarak iş yapmak. İzin almak değil, kaytararak iş yapmak. Münafıkların neydir Münafıkların alametlerindendir. Bakın Hendek gününde Müslümanlarla münafıklar da tabii orada bulunuyorlar. Müslümanlar nedir? Müslümanlar. Müslümanlar. Yapacakları herhangi bir işte bu eve gitmek olabilir, bu işte yemek yemeye gitmek. Bak çok basit meselelerde gelip Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan izin alıyorlar. Gelip Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den izin alıyorlar. Münafıklar ise sığışıyorlar. Yani yapılması gereken işler var. Bir Müslüman da diyelim acıktı. Geliyor diyor, ey Allah'ın Resulü ben gidip evimde yemek yiyebilir miyim? Ey Allah'ın Resulü ben evime gidip biraz istirahat edebilir miyim? Ve benzeri izin istiyor. Münafıklar ise böyle yapmıyorlar. Ne yapıyorlar münafıklar? Münafıklar ise sığışıyorlar. Resulullah'tan izin almıyorlar. İşten kaytarıyorlar mesela. Ve Allah Azze ve Celle bu konuda 1400 yıldır okunan bir ayet-i kerime indiriyor. Nedir o ayet? Nur suresinin son ayetleri iniyor. الله عز وجل diyor ki innamel mu'minunel lazina amanu billahi ve rasulihü ve iza kanu ma'hum ala emrin jami'in lem yezhabu hatta yesta'zinu ulaikal lazina yu'minun billahi ve rasulih innamel mu'minunel lazina amanu billahi ve Resulullah'la beraber toplu bir iş üzerine bulundukları zaman لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَذِنُوا Ondan izin almadan asla gitmezler. Onunla beraber toplu bulundukları yerlerde ondan izin almadan asla ne yapmazlar? Gitmezler. İşte bunlar Allah'a ve Rasulüne iman edenlerdir. Bir de قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ Hemen ayetin devamında Allah ne diyor? Bir de Allah muhakkak ki sizin içinizden sıvışanları Birilerinin arkasına saklanarak kaçanları Allah Azze ve Celle ne yapar? Allah Azze ve Celle bilir diyor. Öyleyse bu Allah'ın Hendek gününde müminlerle münafıkları ayırmış olduğu bir özelliktir. Bunu biz kendi hayatımıza da uygulayabiliriz. Bizler kendi hayatımızda emir anlayışımız eğer verilen emirleri yerine getirmek, zahiren ve batinen teslim olmak ve bununla beraber kendi bir ihtiyacımız söz konusu olduğu zaman izin almaksa, velev bu en basit meselelerde olsa bile, bizim için hiçbir önem arz etmeyen bir mesele olsa bile izin almaksa, bu müminlerin emir ve itaat anlayışıdır. Öyle mi? Ama yok. Verilen emirlere sıvışmak, kaytarmak, izin almadan hareket etmek gibi bir ahlaka sahipsek eğer, bu da nedir? Bu da Allah'ın münafıkları kendisiyle yermiş olduğu ahlaklardan bir tanesidir. Evet. Koşa gitmeyen emirlerde isyan etmek, münafıkların itaat anlayışındaki münafıkların itaat anlayışındaki e, özelliklerinden bir tanesi. Müminlerden, onlara ayıran özelliklerden bir tanesi. Müminler, Allah veya Rasulü, emirleri veya komutanları kendilerine haram olmayan bir şeyi emrettiği zaman hoşlarına gitmeyebilir. Kendilerine ağır gelebilir. Bunun değil de bunun tam zıddının yapılmasını isteyebilirler. Kendi bazı çıkarlarıyla, maddi ve manevi çıkarlarıyla çakışabilir. Ama onların özelliği nedir? Buna rağmen onlar itaat ederler. Çünkü onlar bilirler ki bu itaat Resul'e ve Resul'den de Allah azze ve celle'ye yapılan bir itaattir. Lakin münafıklar böyle değildir. Münafıklara yapılan emir onların hoşuna giden, onlara kolay gelen, onların bir çıkarı olan, onların bir zevkinin tatmin olduğu bir emirse bunu ne yaparlar? Bunu yerine getirirler. Lakin eğer kendilerine yapılan emir hoşlarına gitmeyen, çıkarlarıyla karşı karşıya gelen veya istemedikleri, sevmedikleri bir konuma düşmekse, o zaman hemen ne yaparlar? O zaman hemen isyan ederler. Ki Allah Azze ve Celle münafıkların bu özelliğini Kur'an içerisinde çok bariz bir şekilde ne yapıyor? Bariz bir şekilde zikrediyor. Mesela ne gibi? Tabuk, gaz gibi. Allah Azze ve Celle dır ki lo kana aradan kariben ve seferan qasidan la tabaouka, walaqim bagdet alihim shuqa ve seyhlfun billahi لَوْ اِسْتَطَاعَنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُحْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُوا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Eğer o sefer kolay ve yakın bir yer olmuş olsaydı onlar sana tabi olurlardı diyor Allah. وَلَاكِمْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّكَّةِ Lakin o uzaklık onlara ne geldi? O ağır geldi onlara. O uzaklık. Onlara ne geldi? O gidilecek yer, onlara uzak geldi. Ve onlar şayet biz çıkmaya gücümüz yetseydi, sizinle beraber çıkardık diye yemin ediyorlar. Onlar nefislerini helak ediyorlar. Allah onların yalancı olduklarını bilir. Yine Allah mesela Kur'an-ı Kerim'de münafıkları anlatırken, onların vasıflarını anlatırken buna dikkat çekiyor. Diyor ki, سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا اِنْطَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِمَا لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ Siz ganimetleri almak için çıktığınız zaman münafıklar size bırakın biz de size ne yapalım o geride kalanlar derler ki durun biz de size tabi olalım diye niye? çünkü burada kolaylık vardır burada onların hoşuna giden bir şey vardır burada ganimet vardır ama daha ganimet belli değilken ama daha sefer belli değilken Yolculuk uzakken kendilerine ağır geldiği, kendileriyle çakıştığı için hemen bunu ne yaparlar? Hemen bunu terk ederler. Müminler ise Zorluk anında da kolaylık hanında da emirlerinin komutanlarının yanındadırlar. Yani Tebuk gününde sahabe henüz ne olacağını bilmeden Resulullah'ın yanındaydı. Yolun çok uzun olmasını bilmesine rağmen Resulullah'ın yanındaydı. Ama ganimet gününde de vesselamın yanındaydı. Münafıklar ise böyle değildi. Biraz zorluk görseler, biraz ağırlık görseler, biraz kendileriyle çakışsa hemen emirin emrine karşı geliyorlar, itaat etmiyorlar ama biraz kolaylık, biraz rahatlık, biraz güzellik gördüklerinde yapılan emirlerde hemen hızlı bir şekilde itaat etmeye gayret gösteriyorlar. Bu da nedir? Bu da münafıkların vasıflarından bir tanesidir. Bizim de kendimize bakmamız lazım. Biz bize yapılan emirleri kolay, zor, hoşuma giden, gitmeyen, nefsimi küçülten, küçültmeyen, beni egolarımı tatmin eden, etmeyen diye kategorilere ayırıp birinci sırada olanlara itaat ediyor, ikinci sırada olanlara etmiyorsak veya ediyor gibi görünüp kafa sallıyor, ikinci maddede geçtiği gibi münafıklar gibi iç dünyamızda problem yaşıyorsak bizim itaat anlayışımız da bizim emir anlayışımız da nedir? Bizim emir anlayışımız da kötü olan e, münafıkların anlayışının aynısıdır. Ama yok, bizler Allah'ın izniyle e, hoşumuza gitmese de, ağır gelse de, egolarımızı tatmin etmese de, çıkarlarımıza aykırı olsa da ''Bu itaat haram olmadığı müddetçe Allah'a ve Rasulüne itaattır.'' diyerekten itaat ediyorsak o zaman bu nedir? O zaman bu, bizlerin müminlerin itaat anlayışına sahip olduğumuzu gösterir. Lakin burada gerçekten bir noktaya dikkat çekeceğim. Yani mühim olan bir nokta var. Hem tarihte münafıkların zatında ortaya çıkmış olan, hem de çokça karşılaştığımız bir mesele var. Bu da nedir? Hiç kimse Hiç kimse kendi çıkarlarına aykırı gelince ve bundan dolayı itaat etmeyince bunu bu sebepten dolayı yapmadığını kabul etmez. Mutlaka şer'i bir kılıf bulur kendine. Mutlaka yani münafıkların gene vasıflarından biridir zaten bu. Bütün Allah'ın Resulü'nün ümmetin faydası için, emirlerde ve ümmetin faydası için yapılacak işlerden geri durmada mutlaka kendilerine ait bir şeyleri vardır. Kendilerine ait bir şer'i bahaneleri söz konusudur. Yani şer'i şer bir kılıf mutlaka kendilerine ne yaparlar? Bulurlar. Bundan dolayı çoğu zaman insan bahaneci olduğunu, mazeretçi olduğunu, kendini kandırdığının farkında bile değildir. Hele özellikle bu bir ahlak haline gelmiş, bu insanda yerleşmişse, insan bunun neyinde bile değildir? İnsan bunun farkında bile değildir. E şimdi ee, bu tip insanlar, bu tip insanların belli başlı vasıfları var. Yani hem Kur'an'dan ve sünnetten öğrendiğimiz, hem de tecrübe haliyle tecrübe etmiş tecrübe etmiş olduğumuz, hem de bizden çok daha tecrübeli olan insanlardan sıkça duyduğumuz e şeyler bunlar. Bunlar şer'i emirlerden geri kalırken mutlaka kendilerine şer'i bir mazeret bulurlar. Yani münafıklar mesafe çok uzak ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz seninle beraber gelmiyoruz demiyorlardı ha. Bunu sonradan Allah zikretti onları küçük düşürmek, kalplerindeki açığa çıkarmak, onları rezil etmek adına ve sonrakilere de tecrübe olsun, ibret olsun adına bunu Allah Azze ve Celle yaptı. Onlar ne diyorlardı? Onlar diyorlardı ki bizi fitneye düşürme. Gideceğimiz yerde kadınlar var ve biz kadınlara düşkün olan insanlarız. Gittiğimiz yerde kadınlara yapacağımız bir yanlışla cihadımızı heba edecek bir duruma düşürme. Bize izin vere ey Muhammed diyorlardı. Kimisi diyordu ki ey Muhammed ben henüz yeni evlendim, benim işte karım var. Ben karımı bırakacak hiç kimsem yok? Vesaire vesaire vesaire bana izin ver." diyordu mesela. Kimisi bunların içerisinden yapılan işin İslam'a aykırı olduğunu iddia ediyordu. Yapılan işin İslam'a aykırı olduğunu iddia ediyordu. Yani Muhammed bu insanları beraber götürecek, helak edecek, daha hiçbir gücü olmamasına rağmen bütün insanları karşısına almış, bütün insanlarla mücadele ediyor vesaire vesaire diyordu. Bunlar kimdir? Bunlar münafıklardır. Bunlar çünkü bu zikretmiş oldukları şeyler, Müslüman olan insanların şer'i mazeret olarak kabul edebileceği şeylerdendir. Bunları bildikleri için bunları ne yaparlar? Bunları ön plana sürerler. E Peki, peki. şimdi burada şöyle bir soru sorabiliriz hemen değil mi? Deriz ki bazen insanın gerçekten şer'i mazereti de oluyor. E bazen de diyoruz münafıklar kendi yapmaları gerekenlerden geri durdukları zaman geri durmalarını şer'i mazeretle kılıflıyorlar. Peki biz kimin mazeretinin şer'i, kimin mazeretinin nifak olduğunu biz nereden anlayacağız? Veyahut da kiminkini haklı kiminkini haksız olduğunu en azından tamam dünyalık olarak bir hüküm uygulayamayız, yani bu adam münafıktır diyemeyiz ama bir sonraki aşamada İslam için yapılacak işte en azından tedbirimizi almak. Daha temkinli davranmak adına ne yapabiliriz? Şunu söyleyelim. Şer'i mazereti olan insanlar bellidir. Şer'i mazereti olan insanlar her hal ve zamanda içinde bulundukları anın gereklerini yerine getiren, her an ve zamanda içinde bulundukları halin gerekli, gereklerini, vaciplerini yerine getiren ama bazen bazı problemlerden dolayı, şer'i mazeretlerden dolayı amelden geri kalan insanlardır. Bunlar bellidir zaten. Yani bunlar bir özür beyan ettiği zaman şaşırırsınız. Dersiniz ki bunun gibi bir Müslüman nasıl böyle bir hayırdan geri kalır? Demek ki çünkü bu bundan daha zor, daha ağır yerlerde, hiç kimsenin olmadığı yerlerde işin ucundan elini tutmuş, bütün emirlere itaat etmiş, İslami hareketin en önünde gelmiş insanlardandır. Niye bu hayırdan geri kaldı? Niye bu emirden geri kaldı? Bakarsınız ki gerçekten neyi vardır? Şer'i bir mazereti vardır. Hz. Osman gibi. Öyle mi? Hz. Osman da bazı savaşlara katılmadı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde ama kimse Allah Azze ve Celle onun mazeretinden dolayı hiçbir zaman yermedi. Neden? Çünkü Osman radıyallahu an zaten her işte en önde olandı. Osman radıyallahu anh zaten her işte malıyla canıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olandı. Gelmediği yerlerde de mutlaka neyi vardır? Şer'i bir mazereti vardır ki Resulullah da Allah Azze ve Celle de bu mazereti zaten ne yapmışlar? Kabul etmiştir. İkinci grup kimdir? İkinci grup Sadece mazeret bulduğu için işten geri kalan insanlar değildir. Bunlar zaten hiçbir halde hiçbir iş yapmazlar. Bu adamların temel vasfı nedir? Hiçbir halde hiçbir iş yapmazlar. Çünkü her dönemde yapılacak işlerin önünde onlar için mutlaka ne vardır? Onlar için mutlaka engel vardır. Bunların vasfı nedir? Bunların vasfı şudur. Mesela davet yapılıyordur. Kendilerine davetle ilgili bir emir geldiği zaman hemen mırın kırın ederler. İşte İslam ümmetine haldedir işte biz İslam ümmeti bu haldeyken davet davet, nereye kadar bu iş? İşte efendim iki kuruş, üç kuruş e para bu işlerle İslam mı döner, Müslümanlık mı yürür vesaire? İşte nedir namazı i̇şte kılalım, işte nedir Kur'an okuyalım, nedir bırakın artık bunları kafirler işte kanımızı aldı götürdü. Konuşurlar da konuşurlar, öyle mi? Cihad için kendilerine bu defa emir geldiğinde, bu defa bakarsınız bambaşka bahaneler. Ya işte ya benim dükkanım var, işte borçlarım var. İşte bizim hanım işte şöyle şöyle daha henüz tam şöyle olmadı. Ben şimdi hanımı nasıl bırakayım falan. Yani bu adamların problemi amel etmeme problemidir. Bu adamlar zorluk gelmeden önce zorluk üzerine mangalda kül bırakmaz. Bütün Müslümanları rahatta olduklarından dolayı eleştirirler ve bundan dolayı İslami çalışmadan uzak durduklarını iddia ederler. Bundan dolayı Müslümanların Allah'ın Resulü'nün ve emirlerinin emirlerine itaat etmediklerini söylerler. Sebep nedir? Sebep çünkü bütün Müslümanlar rahat içindedir. Bütün Müslümanlar onlara göre konfor içerisindedir. İşte dünyanın falan falan yerinde Müslümanlar perişandır vesaire. Ama ufak bir zorluk kapılarına geldiği anda ya bu ufak bir zorluk dediğim ee, böyle ölüm, işte Resulullah ve selam'ın Habbaba söylediği gibi işte e, bedenlerin testereyle ikiye ayrılması, derilerin soyulması değil ha. Evin kapısının tokmağı üç defa hızlı çarpmaya başladığı zaman, yani kapıda bir kafiri düşündüğü zaman bunların ne itikadı, ne menheci, ne zorluğu, ne refahı, hiçbir şey kalmaz. Ondan sonra başlarlar şey yapmaya. Bu defa orada şey etme, Orada taviz ev vermeye. Bu insanların temel vasfı nedir? Budur. Yani biz müminle münafığı veyahut kendisinde nifak alameti bulunanları bu şekilde birbirinden ayıracağız. Birinci grup her durum ve konumda Allah azze ve celle kuldur. Allah azze ve celle kulluk yapmasını bilendir. Ama bazen şer'i mazeretleri olabilir. Bazen güçleri yetmeyebilir bazı şeylere. Bunu anlarsınız. Çünkü şaşırırsınız. Bunun gibi bir adam her zaman önde olan bir adam nasıl bu hayırda geride kaldı diye. Ama bunlar böyle değildir. Bunlar her dönemde hiçbir Müslümanı beğenmeyen her dönemde yapılan hiçbir çalışmayı beğenmeyen, her dönemde hep gözü bir sonraki şeyde olan, bir sonraki aşamada olan. Yani mesela diyelim davet çalışması yapması gerekiyorsa o gözünü hicrete diker. Hicret etmemiz lazım, böyle olmuyor der. Hicret edilmesi gerekirken ya hicretle micretle oradan oraya kaçmakla bu iş olmaz, bizim cihat etmemiz lazım der. Hep gözünü bir sonraki aşamaya diker ama sonraki aşama geldiği zaman da ne yapar? Hiçbir şey yapmadığını görürsün. Neden? Çünkü bir sonraki aşamaya göz dikmesi, onun aslında içinde bulunduğu aşamadan kaçamak yapmaktır. Ondan kurtulmak nedir? Ondan kurtulmak içindir. Mesela bu konuda ben kendi yaşadığım bir şeyi paylaşayım sizinle. Çok ilginç bir durum. Mesela biliyorsunuz, çoğu Müslümanın şöyle bir şey vardır, şöyle bir düşüncesi vardır. Der ki, haklıdır da ha, bu konuda, Müslümanların çoğu da haklıdır. Yani biz gerçekten kulluğumuzu güzel yapamıyoruz. Kulluğumuzu yapmamızın önünde bir takım engeller var. Nedir? Kapitalist sistemdir. Öyle değil mi? Yani biz zaten işte sabah işe gidiyoruz, akşam işten geliyoruz, i̇şte evde çocuklardır, hanımdır. İşte ayrıyeten İslam için yapmamız gerekenlerdir. Yani şöyle bir sakin kafayla, böyle bir durgun bir şekilde hani bir şeyimiz yok. Ee, i̇şte bir de hayat şartlarıdır. Yani içinde bulunduğumuz hayat, karabalık, işte pislikler, günahlar vesaire şeyimizi yapamıyoruz diye. Öyle mi? Öyle. Ve bunu da bazı insanlar artık bahaneye dönüştürmüşler. Yani kulluğumuzu yapamıyoruz derken aslında kulluğu terk etmiş adam. Aslında kulluğu terk etmiş adam. Yani A'dan Z'ye ya kulluğu terk etmiş. Bunu da ne yapıyor? Bunu da kendisine bahane yapıyor. Şimdi e, bu tip insanlar mesela düşünün. Bahanesi budur adam. Yani başka bir şey yok, başka bir bahanesi yok. E tabi bu neyi gerektirir? Demek ki geçim sıkıntısının olmadı. demek ki e, hayatın içinde günahların çok olmadı. demek ki işte e, kalabalığın, Böyle gürültünün, hengamenin koşturmacanın olmadığı yerde bunlar hakikaten kulluk yapacak olan insanlardır. Çünkü hakikaten kulluk yapmalarının önündeki engeli bu olarak e, zikrediyorlar. Bu tip insanlarla böyle bir ortamda bulunma imkanım oldu. Yani mesela işte nedir diyelim ki e, cezaevi ortamında böyle bir şey yok. Yani ne hengame var, ne kalabalık var, ne problem var, ne e, hiç hiçbir şey yok. Yani her şey gayet sakin, gayet güzel. E ne bekliyorsunuz tabii? Bekliyorsunuz ki bu tip bahanelerin sahibi olan insanlar gündüzleri saim, geceleri kayım olsunlar. Öyle değil mi? Yani bu tip bahanelerin sahibi olan insanlar. Ama ne? Bu defa orada bakıyorsunuz, bambaşka bahaneler. İşte, ee, acaba çocuklar ne yapıyor? Acaba işte, ee, ne olacak? Acaba, yani anlayacağınız bu bahane kültürü, zaten nifakın temeli buradan geliyor. Yani insanın, Allah'ın, Rasulünün ve emir sahiplerinin yüklediği sorumluluklardan kaçınmak için insanın en büyük silahı. Nifak ehlinin en büyük silahı. Bu da nedir? Bu da bahanedir. Yani siz bu adamı nereye koyarsanız koyun, nereye koyarsanız koyun, o ortamda gene yapması gerekenlere ne bulur? Yapması gerekenlerden kaçmak için ne yapar? Bahane bulur. Lakin bu bahane bulması onun için şey değildir. Onun için hiçbir önem ifade etmez. Çünkü kendi de aslında iç dünyasında bahaneci olduğunu bilir. Allah Azze ve Celle ne diyor? İnsan Şüphesiz ki kendi nefsine karşı basiret sahibidir. Velev ortaya mazeretler, ortaya bahaneler atsa bile. İnsan innal insana ala nefsihi basira velev alqa maazire. Yani insan kendi nefsi üzerine nedir? Basiret sahibidir. İnsan kendini ne olduğunu en iyi bilen gene insandır. Velev ki ortaya bahaneler, velev ki ortaya mazeretler atsa bile. Yine bir madde, münafıklar ile Müslümanların birbirinden ayrıldığı maddelerden bir tanesi nedir? İtaatte ihlas. itaatte ihlas üzere olmak. Biz, itaat ederken, Her mes'elede olduğu gibi, Sürekli ihlasımızı kontrol etmek zorundayız. Çünkü Müslüman kimdir? Müslüman sürekli nefsini ihlas konusunda muhasebe edendir. Allah muhafaza, İhlası kaçırdığı anda, yapmış olduğu bütün ameller boşa gidecektir çünkü. Bundan dolayı Müslümanın birinci görevlerinden biri nedir? Her amelde olduğu gibi itaatinde de ihlasını sürekli ve sürekli kontrol etmesidir. Peki itaatte ihlası nasıl kontrol edeceğiz? Biz demiştik amelde ihlasımızı nasıl kontrol edeceğiz? Yani biz amel yaparken amelleri insanlar için mi, dünyalık çıkarlar için mi, İbn-i Kayyım'ın dediği gibi menfaat, makam ve övgü için mi yapıyoruz? Yoksa Allah Azze ve Celle için mi yapıyoruz? Bazen hiç çünkü Riya o kadar gizli bir şeydir ki İhlasın zıddı olan riyâ karanlık gecede karıncanın ayak sesi gibidir. Bazen insan kendisinin riyakâr olduğunu fark dahi edemez. Bunu ölçüsünü bize Hasan-ı Basri ve Selef imamlarımız koymuştu. Neydi o? Eğer insan insanların gözünün görmediği yerde amellerde canlı, istekli kulluğunu hissederek yapıyorsa bu insan Müslümandır. Bu insan ihlası tamamdır. Ama yok eğer insan İnsanların gördüğü yerde, içtimaî alanlarda, amellerde en önde gelen ama tek kaldığı zaman tembel, kulluğu hissetmeyen, amel yapmak istemeyense, istese veya istemese, kabul etse veya etmese, farkında olsa veya olmasa bu insan amellerine riya karıştırmış ve şeyden, ihlastan uzaklaşmıştır. Peki biz itaatta ihlasımızı nasıl kabul ede anlayacağız? Şöyle, eğer biz, bize emir olarak atanan her insana ırk, nesep, seviye, mal, bilgi ayrımı yapmadan aynı şekilde itaat ediyorsak bu bizim Allah'ın emrinden dolayı yani sırf Allah için ihlasdan dolayı itaat ettiğimizi gösterir. Ama biz alim olanlara itaat ediyor, olmayanlara etmiyorsak. Komutan olanlara ediyor, olmayanlara etmiyorsak. Peygambere ediyor, peygamberin tayin ettiğine etmiyorsak komutana ediyor, komutanın tayin etmiş olduğu valiye veyahut alt emire etmiyorsak halifeye ediyor veya halifenin tayin etmiş olduğu valiye itaat etmiyorsak bu bizim itaatte ihlas sahibi olmadığımızı gösterir. Bu da münafıkların neyindendir? Özelliklerindendir. Biz bir önceki dersimiz derslerimizde neyi anlattık? Dedi ki İslam başı üzüm tanesi kadar olan bir habeşli köle bile olsa, yani toplumun hiçbir anlamda değer vermediği bir köle dahi olsa, İslam ona eğer başımıza emir tayin edilmişse birileri tarafından İslam ona itaat etmemizi bize ne yapıyor? İslam ona itaat etmemizi bize emrediyor. Özellikle bu konuda insan nerede problem yaşar? Kendiyle aynı seviyede olan, kendiyle arkadaş olan insanın kendine emir tayin edildiğinde problem yaşar. Öyle mi? Bunun delili nedir? Üsame bin Zeyd'in peygamber tarafından sahabeye emir tayin edilmesidir. Münafıklar bunu kabul etmedi. Öyle değil mi? Çünkü Üsame daha 18 yaşında bir genç. Hüsame bin Zeyd daha on yaşında bir genç münafıklar bunu kabullenemediler. Tabi bunu kabullenmediklerinde biz işte bizden daha küçük olan yaşı bizden küçük bizle aynı seviyede bir adamı kabul etmeyiz demediler ha. Münafıklar hiçbir zaman yaptıkları yanlışı olduğu gibi söylemezler. Bahane Ebu Bekir varken, Ömer varken, Halid ibni Velid varken nasıl böyle bir adam komutan olur dediler. Yani hemen bahaneleri şer'i kılıfları nedir? Şer'i kılıfları hazırdır ama müminler ona itaat etmeye söz verdiler. Hatta Resulullah vefat etmesine rağmen Hz. Ömer Hüsma'yı her gördüğünde Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey emirim derdi. Neden? Çünkü sen Resulullah vefat ettiğinde bizim başımıza emirdin derdi. Bu kadar da saygı gösterdiler. Velev Vesselam'ın ölümünden sonra. Ondan dolayı insan itaatte ihlasını kontrol etmek istiyorsa gerçekten seviyesi kendinden düşük olan veya kendiyle arkadaş olan o da hiç itaat etmeyi aklından geçiremediği biri başına emir olduğunda ona olan itaatiyle bunu anlasın. Ona zahiren ve batinen itaat ediyor. Ona itaatin vacipliğine inanıyor. Ona saygı gösteriyorsa önceki derslerimizde geçtiği gibi emir olduğu andan normal eski ilişkisini görmezden gelip bu şekilde davranıyorsa demek ki bu adam itaatinde muhlistir. Çünkü niye? Allah için yapıyor. Şahıslar onun için önemli değil. Allah emrettiği için o itaat ediyor. Ama böyle değilse Aynı münafıklar gibi, tabi bahaneler de genelde İslam adı altına. Ya bu adam yapamaz ki, bu adam batırır ki, bu adam buna ehil değil ki. Ya bu benim çocukluk arkadaşım, ben bunu tanıyorum, bu, bu işin hakkını veremez ki gibi hemen kendince İslami kaygılarını ön plana çıkarıyorsa bilsin ki e, bu anlamda itaati, iman ehlinin itaati değil, nifak ehlinin neyidir? Nifak ehlinin itaatlerinden bir tanesidir. Yine bir bandiyemiz daha Müslümanlarla, e, münafıklar arasında önemli görsün veya görmesin. Kendi için değer ifade etsin veya etmesin, görmüş olduğu bütün olayları kendi emrine ulaştırmasıdır. Niye? Çünkü Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ve izâ câ'ahum emrun minel emni evel havfi edâ'û Onlara emniyete veya korkuya dair bir haber geldiği zaman hemen onu ne yaparlar? Hemen onu yayarlar. "Ve lev enhum raddûhu iler rasûle ve ilâ ulil minhum"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 rahmeti ve fazleti sizin olmasaydı azınız müstesna çoğunuz şeytana tabi olurdu. Burada bunlar kimdir? Bunlar münafıklardır. Münafıklar ne yaparlar? Korkuya veyahut da emniyete dair bir haber kendilerine ulaştığı anda bunu hemen ne yaparlar? Bunu hemen yayarlar. Hemen yayarlar. Öyle mi? Müminler ise tam zıddı. Bunu hemen önce tekit ederler. Yani bu haber doğru mudur değil midir? Doğru olduğunu tehdit ettikleri anda hemen bunu gelip ne yaparlar emir sahiplerine ulaştırırlar. Neden? Çünkü o bundan onlara çıkacak olan hükmü bilir. Münafıklar ise bunu düşünemezler. Bunu akledeme, bunu hemen yayarlar. Mesela düşünün. Emniyete dair bir haber geldi ve bir muaskerde Müslümanlar hani şeydeler, cephedeler. Adam bunu yaydı. İnsanlarda hemen bir gevşeme olacaktır. Öyle değil mi? Niye? Çünkü artık rahatız, işte falan yeri almışız, hiçbir problem yok falan yer düşmüş, bir rahatlık gelecek ve düşman saldırdığı zaman da o gevşeklikle düşmana karşı koyamayacaklar. Veya diyelim Müslümanların altı tane şehri var, beşi birden düşmüş. Mesela adam geliyor bunu hemen askerde yayıyor. İşte Müslümanların beş tane şehri düştü diyor. Kendince iyilik yapıyor ama bütün Müslümanların kalbine korku salıyor. Farkında olmadan münafıkların vasıflarından birini alıyor üzerine. Müslümanları korkutmak, onları ürkütmek, onları yoldan ne yapmak? koymak. İşte bunları kim tespit edebilir? Emir sahibi olan insanlar. Bir haberi aldıklarında bu haberin yayılmasında mı fayda vardır? Gizlenmesinde mi fayda vardır? Bu haberin genişletilmesinde mi fayda vardır? Üstünün kapatılmasında mı fayda vardır? Bunu bilecek olan insanlar emir sahipleri, komutan olan insanlardır. Ondan dolayı müminler duyduklarını ve gördüklerini kendi nefisleriyle bile paylaşmadan hemen getirip ne yapandır emir sahipleriyle paylaşan insanlardır. Ama münafıklar ise böyle değildir. Onları zaten münafıkın bunlar aslında hep birbirine bağlı konular. Münafık emre emri bir şeye saymıyor ki. Emre itaati onun gözünde emre itaatin hiçbir önemi yok ki. Gelsin bunu ona söylesin. Öyle mi? Onun için varsa yoksa kendisi, varsa yoksa kendi çıkarları, varsa yoksa kendi düşüncesi. Öyle mi? Ama mü'min böyle değildir. Mü'min için bir emir vardır. Mü'min için bir itaat vardır. Hoşuna gitse gitmese vardır. Ve o kendine göre nedir? Onunla bunu paylaşmak zorunluluğu hisseder. Yani bu aslında bütün konu boyunca anlattığımız mü'minin emir ve itaat anlayışı, münafıkın emir ve itaat anlayışıyla direkt bağlantılı bir meseledir. Öyle mi? Öyleyse nedir? Öyleyse müslümanların vasıflarından bir tanesi de budur. Evet. Belki daha sayılabilecek olan birçok şey olabilir. Ama bizim kitabımızın içinde var olan ve bize şu anda yeterli olacak olan bilgileri de paylaştık. Ta ki herkes nasıl ki bütün amellerde kendini muhasebe etmenin vacibiyetine inandı. Hakeza emire itaat konusunda komutaya itaat konusunda bir Müslüman bu işi ihlasla mı yapıyor? Yani bu güzel müesseseden ecrini alıyor mu? Yoksa hayır, ihlas üzere yapmıyor mu? Yani nifak ehlinin yaptığı gibi mi yapıyor? Bunu anlaması için bazı kıstaslar önümüzde var. Bunlarla her birimiz kendi nefsimizi hesaba çekebiliriz. Ve da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.